İmanı Yenileme Duası Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, ölümden sonra dirilmeye, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inandım. Hesap, mizan, cennet ve cehennem hepsi haktır. Allah birdir. Onun birliği sayıyla değil, hiçbir ortağının bulunmamasıyladır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Ona denk hiçbir kimse yoktur.